"Sarı Ahmetcim anne." dedi. Bu hitabı sıcak bir teselliyetle kalbini yıkayarak tekrar etti. "Anne müsaade eder misin seni senin dizine yatayım? Hani ya bir vakitler beni dizine yatırırda saçlarımı okşardın. İşte yine öyle yatayım. Beni yine öyle güya 8-10 yaşında bir çocuk gibi okşa." "Ah bir sen anneciğim. Bugün okşanmak, sevilmek için ne kadar ihtiyacım var. Hususiyle çocuk olmak, o mesut zamana biraz avdet etmeye nasıl muhtaç." Bugün dizinin senin zavallı zayıf dizinin üstünde ağır çeken bu başın bilsen o çocuk başından ne kadar farkı var. Bu çocukla o çocuk arasında kırılmış, parçalanmış bir hayat duruyor. Ah ben o hayatın o vücudu harap eden demir mengenenin arasında nasıl ezildim. İşte bugün sana hasta, mecruh, tedaviye muhtaç olarak avdet ediyorum. Aldıyor musun anne? Oh Ağla ağla, biraz o yaşlar yüzüme, saçlarıma dökülsün. Onların pak ve mukaddes katreleri altında şifa bulmak isterim. Yalnız bugün değil, daima ölünceye kadar. Değil mi anneciğim? Sen beni bunlarla iyi edeceksin, bunlarla bana kuvvet vereceksin değil mi? Fakat burada değil, burada madenlerimiz var, babam var, kardeşim var. Ondan sonra benim kendi ruhsuz cesedim var. Üç tane müthiş mezar ki yaşayabilmek için bunlardan uzak olmak istiyorum. Seninle uzaklara gidelim. O kadar uzaklara ki nefsimizi orada tanıyamayalım. Kendimize başka bir cihanda, başka bir hayatta, başka mahluklar nazarıyla bakabilelim. Değil mi anneciğim? Benimle beraber oraya kadar geleceksin. Beni şu mukaddes, şu muhterem gözyaşlarınla iyi edeceksin değil mi? Ahmet Cemil sirkeciden validesiyle seheri sandala bindirdikten sonra iskelede eşyadan bir şey kalıp kalmadığını anlamak üzere son bir teftiş nazarıyla etrafına bakındı. Sandalı ayağını atmak üzereydi. Kolundan birisi tuttu. Hüseyin Nazmi eski arkadaşını küçük bir hayret sahıhasıyla selamladı. Sen de mi gidiyorsun? Onun da yanında bir büyük yol çantası vardı. Evet, bugün masajer ile. E ben de Lloyd'la gidiyorum. Bu iki arkadaş aralarında o günden beri yavaş yavaş hansıl olan bir soğuklukla şimdi birbirlerine karşı hislerine bir serbest seyran veremiyorlardı. Hüseyin Nazmi dedi ki: "2 gün evvel tevcihat arasında tayin edildiğin yeri gördüğüm zaman hayret ettim." Hüseyin Nazmi cümlesinin bakiyesini itmam edemiyor gibi biraz tereddüt etti. Sonra arkadaşın elini tutarak "Ne kadar uzak yer intihal etmişsin Cemil?" "Tesef ederim." dedi. Ahmet Cemil hafifçe elini çekerek cevap verdi. Ben de senin yine o günkü tevcihat arasında ümit ettiğin yerlerin en güzeline tayin edildiğini gördüğüm zaman son derece memnun oldum. Tebrik ederim. Ahmet Cemil'in ağzında bu tebrik şimdi şu iki arkadaşın hayatını teşkil eden tezat zincirinin artık son halkası hükmündeydi. Birbirine söyleyecek bir şeyleri kalmamıştı. Hüseyin Azmi'nin çantasını bir sandalcı kaldırmış bekliyordu. İki arkadaş birbirinin elini yine sıktılar. Bir saat sonra saray bulunu dolaşan Fransız vapuru Hüseyin Nazmi, sinesi ümitle dolu bir emel cihanına doğru götürürken, Kız Kulesi açıklarında bir bati meyille süzülerek yavaş yavaş ilerleyen Lloyd'un, Süveyş hattına işleyen ağır gemilerinden biri, Ahmet Cemil'i kalbinde bir mezarla son yeis türbesine sürüklüyordu. Evvela hareket esnasında o dağdağ dağ içinde hiçbir şey hissetmedi. Valdesiyle seheri aşağıda kendilerine tahsis olunan yere yerleştirdikten sonra yukarı çıktı. Sandallar, merdivenlerden telaşla inip çıkan halk, çözülen halatlar, koşuşan gemiciler, ara sıra iri sesiyle bu gürültünün içinde herkesi sükûta davet ediyor gibi hiddetle bağıran düdük, daha sonra etrafında limanın izdihamı İstanbul'la Galata arasında sıkışan bu deniz parçasını bir mahşer haline getiren bütün bu hareket bir müddet beynimi gözlerimi işgal etti. Fakat vapur bu izdihamı Yavaş yavaş gül ya, şu hayattan tahassürle, iftirak ederek uzak bıraktıkça, dakikalar geçerek Ahmet Cemil'in nazarında bütün hayatının yegane tahassüz muhafızası olan bu şehri ufkun lacivert zeminine tersim olunmuş bir lewha şeklinde bırakmaya başlayınca, kalbinde birden elim bir iftirak hissi duydu bir his ki hemen o anda bütün azmini sarstı. Tekrar geri dönmek, kim bilir hayatının belki sonuna kadar ayrılmak üzere olduğu bu yere tekrar hayatlarını basmak için şiddet bir arzu uyandırdı. Uzaklandıkça karşısında Cihan Gir tepesinden denize doğru inen bayır, küçük mülevven taş parçalarından üzerine bir levha işlenmiş küçük yüksek bir duvar şeklinde yükseliyor öteden parça parça kaçarak saklanıyor gibi görünen beyoğlu sırtı ile galata yokuşlarının üzerinden kalkmış mütecessiz bir baş gibi yangın kulesi iri gözleriyle bakıyor öte tarafta istanbul tepelerinin üzerinde camilenin Direr gümüş mihferle örtülü cisim başları yükseliyor. Minarelerin semalara fışkırmak isteyen direr beyaz fevvare şeklinde uzanan ince boyları yer yer akşamın esber havası içinde guya ihtizaz ediyor. Biri de güneşin son ziyalarıyla tutuşmuş camlarıyla kızıllıklara boyanan ikstaniye Üsküdar daha yüksekte yeşil tepelerin üzerine eteklerini sererek Marmara'ya bakan Çamlıca Biraz daha ileride topraklardan ayrılarak kendisini denize salı vermek istiyor mu izlenilen Fener Moda. Nihayet vapur hareket ettikçe vaziyetlerini değiştiren yerlerinden oynuyorlarmış. Bazen yek diğerine sokularak, bazen birbirinden kaçışarak dalgaların içinde yüzüyorlarmış vehmini veren adalar. Şimdi vapur biraz daha serbest ilerliyor. Artık bu manzaralar evvelkinden çabuk uzaklanıyor, ufkun sislerine boğuluyordu. Orda kalbinde derin bir yâs ile kendisinden kaçıyor zannedilen bu levhaya gözlerini dikerek bakıyordu. Sabit, hunsür bir veda ile gözlerini o levhadan ayırmıyordu. Vapur uzaklanıyordu. Nihayet o levha üzerine bir tül geçirilmiş gibi donuk kaldı. Daha sonra buz bütün bulandı. O vakit üzerine güneşin bir donuk rengi dökülmüş bulutlardan başka bir şey görmedi başını çevirdi işte güneş orada taa Marmara'nın denizlere dökülen ufkunda parçalanmış bir daha enkazı şeklinde yığılmış bulutların arkasında iniyordu güneş görünmüyordu Yalnız o tutuşan menfez etrafında bulutlar bir kan tufanına boyanmış duruyor. Biraz yüksekte siyah bir küme o yangının üzerinde gittikçe koyulaşan esmer bir kubbe kuruyor. Kenarlardan pembe, kırmızı, al, sarı rişeler sarkıyor. Bir tarafında erimiş bir yakut deresi ince kıvrıntılı bir hatla yol açarak akıyordu. Birden manzara değişti. Bu yangın sönerek ortasında kırmızı bir tabak açıldı. Etrafında sağına soluna altına üstüne deste deste sarı nurdan müteşekkil oklar fışkırdı. Bir saniye sonra yine değişti. Bulutlar bu yakut kümeleriyle dolu tabak üzerine parça parça dökülmeye başladı. Nihayet büz bütün örttü. Artık hiçbir şey görünmüyordu. Orda siyah bulutlardan bir daha yükseldi. Bir aralık güneşin son bir ziya hamlesi fevran etti. Ta o dağın tepesinde tutuşmuş bir orman gibi parladı. Şimdi Ahmet Cemil'in gözleri bulanıyordu. Bütün denizi, semayı bu bulanıklık içinde karıştırdı. Artık görmeyerek bakıyordu. Biraz sonra ayaklarının altında gizli bir hışıltıyla gecelerin sırlarını taşımaya hazırlanan suların üzerine geniş, uzun bir gölge düştü. O vakit vapurun kenarına, tahta kanepenin üzerine oturdu, dirseğini dayadı, başını avucunun içine koydu. Akşamın serin bir rüzgarıyla saçları uçuşarak gözlerinin önünde hazırlanan geceye bakmaya başladı. Burada saatlerce böyle yemek için aşağı inmek istemeyerek güvertenin son tena halinde burada düşünmek için kalmayı tercih ederek oturdu. Fakat düşünemedi. Yalnız burada gecenin soğuk giysisini teneffüs ederek bütün hayatının mihnetlerini dinlendirmek, bu zulmeti zehirleyerek teşviğe eden mushi bir deva gibi içmek Kana kana ciğerlerini onunla doldurmak istiyordu. Bu siyah bir geceydi. Öyle bir gece ki gökler bütün kandillerini söndürerek denizlere gayb aleminin gizli şeylerini dökmek için hazırlanmış gibiydi. Yalnız ileride direklerle bacanın birer serseri şeklinde yürüyen gölgelerine zulmetler içinde rehberlik eden vapurun kırmızı feneri bu siyahlıklar arasında açılmış uzak bir kırmızı göz gibi parlıyordu. Bu siyahlıklar Ah Mecit işte şu saçlarının arasında üşüterek geçen rüzgarın kanatlarını çırpa çırpa bu siyahlıkları semalardan denizlere döktüğünü hissediyor, görüyor, onların sükûtu feşfeşesini işitiyordu. Kendi kendine içinden hep şahsi üslûbu bunun tabirlerini tekrar ederek sanki bir bağrana dürrü siyah diyordu. Birden bu siyah gecenin karşısında aklına bir başka gecenin hatırası geldi. Ta Hülya hayatının başlangıcında, ümitlerinin incirhası zamanında, tepebaşı bahçesinde harice bakarak seyrettiği mai geceyle o baran elması tahttur etti. Gözlerin önünde o mai geceyle bu siyah gece tekabül etti. Mai ve siyah. Ah, biçare hırpalanmış, ezilmiş hayat. Mai bir geceyle siyah bir gece arasında geçen şu nasipsiz bahtsız ömür bir bahrana elmas altında inkişaf ederek şimdi bir bahrana dürri siyahın altında gömülen o emel çiçekleri işte görüyor gözlerin önünden yağan bu siyahlıklar denize döküldükçe bir sekerat zemzemesiyle boğulan bu zülmetler işte bunlar o hülya hayatının üzerine çekilen bir matem kefeni değil miydi O vakit denize baktı, siyah bir deniz. Karanlığın içinde geminin kenarından esmer bir köpükle kaynaşarak fidar eden o siyahlıkları görüyor. Altında mahuf, muhiş, Adem Bey'mi veren siyahlıktan başka bir şey görmüyordu. Ah bu denizin zulmetlerinde saklanan hakikatler, asıl hakikat. Bir karar hamlesi, yalnız bir küçük hareket oraya gidebilirdi. Oraya gitmek, bu siyahlığın içine bir daha çıkılamaz, avdet olunamaz derinliklerine gitmek. Dalgalar uzun, kalın birer siyah yılan gibi kıvrana kıvrana, yuvarlana yuvarlana açılıyor, bellisiz bir lisanla zulmetlerin sonsuz uzaklıklarına doğru serilerek onu davet ediyordu. Bunların siyah kucağına atılmak, yarın doğacak olan o güneşin hayat sefaletleriyle istihsa eden ziyasından kaçmak Bu siyahlıklar içinde sonsuz bir yoklukla mesut ve müsterih yuvarlanıp gitmek. O zaman kendisini bu dalgaların arasında süzülüp latif bir gaş ile mest olarak sinirleri uyuşarak denizin o dipsiz uçurumlarına doğru iniyor Mehmet'ti. İniyor bitmeyen bir sükût ile zulmetleri tabaka tabaka yararak o siyah dalgaları kütle kütle sırtına alarak yavaş yavaş muntazam bir ahenkle ademe tam bir teslimiyetle iniyordu. Evet, bir karar hamlesi. Yalnız bir küçük hareket nasipsiz geçen hayatıyla şu faydasız vücut arasında bu denizin bütün siyah tabakalarını bir set silsilesi gibi bırakarak ta şu ummanın bir türlü sonu bulunamayan derinliklerine kadar inecekti. Birden bire silkindi. Ta yanı başında bir ses. "Cemil, niçin karanlıkta yalnız oturuyorsun?" diyordu. O vakit titreyerek ayağa kalktı. "Geliyorum anne." dedi ve hayatta bir ümidi kalmamış bu çocuk yavaş yavaş bu siyah geceden şu kendisini çekip almak isteyen ademden ayrılarak mevcudiyetini daha kuvvetle çeken bu sese uyarak annesini takip etti. Bir roman, bir hikaye. Sevgili dinleyiciler, Halit Ziya Uşaklıgil'in Mai ve Siyah adlı romanını okuduk. Kitabı Emin Baykırkık seslendirdi. <Gülüyor>